Merhaba kıymetli hükümetler. <gülüyor> ben Şuan Al. Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi topluluğu olarak bir hukuk fakültesi öğrencisinin ders çalışma yöntemlerini konuşacağımız yayın serimizde bugün dördüncü sınıf hukuk fakültesi öğrencilerini konuşmak için Selçuk Üniversitesi'nden bilgi bizlerdi. Öncelikle merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Adım Hatice Demir. 2020 yılı Temmuz ayında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum. O zaman şöyle genel bir soruyla başlamış olalım. Dördüncü sınıfta hangi dersler var? Şimdi dördüncü sınıfta bizim fakültemizde miras hukuku var, milletler özel hukuk, ticaret hukuku iki dersi var. Ticaret hukuku iki dersi de sigorta, kıymetli evrak ve taşıma hukukundan oluşuyor. İş ve sosyal güvenlik hukuku, icra iflas hukuku, genel kamu hukuku, adli tıp, ceza usul hukuku, avukatlık hukuku ve bir tane de seçmelik <gülüyor> ders var. 10 tane tamı tamına dersimiz var. Evet. Peki bunlardan genel görüş olarak hangi dersin veya hangi derslerin hazır olduğu düşünülüyor? Ve size göre hangisi daha zor? Ee, şöyle ki ben ticaret 2 dersinde çok zorlanmıştım. İş ve ee, şöyle, ticaret 2 dersi dediğim gibi 3 tane alt hukuk dalından oluşuyor. Önce kıymetli evrak görüyorsunuz, sonra taşıma hukuku, ardından sigorta hukuku görüyorsunuz ve bizim fakültemizde iki farklı e, öğretim görevlisinden ders alıyorduk biz. Ve 3 tane farklı kitap oluyordu. 3 ayrı <gülüyor> ana daldan oluştuğu için, 3 ayrı alt hukuk dalından oluştuğu için bu ders. 3 ayrı kitap oluyordu ve siz gerçekten... Sizin çok fazla okumanız, yapmanız gerekiyor. Çok fazla e, not okumanız, kitap okumanız ve çok fazla derslere gitmeniz gerekiyor. O yüzden biraz bana zor gelmişti. Aynı zamanda iş ve sosyal güvenlik hukuku da bana zor gelmişti. E, ve genelde de öğrenciler tarafından bu iki ders zor gözüküyor. İş ve, güva, i̇ş ve sosyal güvenlik hukuku dersinin zor olmasının sebebi de çok detaylı bir ders olması. Türkiye'de bazı fakültelerde kanunla girilmesine, sınavlara kanunla girilmesine izin veriliyormuş. Bu yüzden bazı fakültelerde öğrenciler e, bu konuda şanslılar. Ama Asahçuk Üniversitesi'nde maalesef iş hukukunda kanunla girmemize izin verilmiyor ve bizim de oturup o detayları iyice öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu da dersi biraz daha zorlaştırıyor. Üniversitede de değişenlik. Evet, tabii ki üniversitede değişiyor ama bu iki ders genelde zor olarak gözüküyor ee, ve bizim fakültemizde de ayrıca zorlar. Bir de icra-iflas hukukunu da hani zor olarak görebiliriz. Diğer ikisi kadar zor olmasa da o da ilk kez gördüğümüz için dördüncü sınıfta biraz bizi afallatabiliyor. Peki her ders ayrı bir çalışma sisteminiz mi vardı yoksa genel bir plan dahi mi çalışıyordunuz? Ben kendi sistemimi oluşturmuştum ve derslere göre davranıyordum. Genel bir planım yoktu. Ama şunu diyebilirim, tabii ki belli başlı şeyler var her ders için yapmanız gerekiyor. Öncelikle derse gitmeniz ve dinlemeniz gerekiyor. Eğer siz Aa ben öğretmeni dinleyemiyorum, derse odaklanamıyorum diyorsanız haftalık olarak, düzenli olarak çalışmanız gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi hukuk dersleri çok ağır dersler. Son iki gün, son üç gün çalışarak olmuyor. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız en az bir ay kadar önceden ders çalışmaya başlamanız lazım. Ben de genelde şöyle çalışıyordum. E, hocalarıma göre taktik geliştiriyordum. Tabii ki derslerime ayrıca gidiyordum. Aynı zamanda derslerden artı kalan zamanımda hocaların ...anlattığı konuları hafta sonları okuyordum. Yani her gün gidip yurtta okuduğumu söyleyemem ama... ...hafta sonlara özellikle dikkat ediyordum. Ve o hafta içinde anlatılan konulara şöyle bir göz gezdiriyordum. Bu çok faydalı oluyor. Her gün yapmanıza gerek yok ama yazına hafta sonları... ...o hafta içinde anlatılan konulara bir göz gezdirmeniz gerekiyor. Ve not alarak kısa kısa notlar ama... ...kitapta yazan her şeyi değil... <gülüyor> Kısa kısa böyle bir deftere notlar alarak çalışsanız hiç zorlanmadan yani sabahlamadan kesinlikle çok yüksek notlar alırsınız. Ben de bu şekilde çalışıyordum. Ki işe de yaradı şöyle diyeyim ben Salçuk Üniversitesi'nde son yılımdayken bu arada 4 yılda bitirdim fakat son yılımda 17 dersim vardı toplamda. Alttan 7 tane dersim vardı ve 4. sınıfta da 10 tane ders olduğu için 17 dersim vardı. Fakat güzel bir ortalamayla mezun oldum, 3.20 ortalamayla bitirdim. Bunun tek sebebi de dersleri zamanında dinliyor olmam, not alarak çalışmam. Dediğim gibi haftada bir en azından o hafta için anlatılan konulara şöyle bir göz gezdiriyordum. Buna saatlerinize harcamanıza gerek yok, bazen bir yarım saat bile yeter, ama düzenli olması gerekiyor. Ve hocalarımın Nereden soru sorabileceğini tahmin etmeye çalışıp geçmiş soruları çözüyordum ve çok yüksek puanlar almıştım. Alttan derslerim olmuş olmasına rağmen 3-20 ortalamayla mezun oldum. Peki ne zamandır böyle planlı ders çalışıyorsunuz? Birinci sınıftan itibaren yoksa son seneye hastayız, planlı ders çalışma sistemi gibi. Şöyle ben birinci sınıfta afalladım. İlk hukuk fakültesine geldiğimde nereye geldiğimi şaşırdım. Kitaplar kalın kalındı ve okuduğum çoğu şeyi anlamıyordum. Ki normalde çok kitap okuyan bir insandım ama hukuk fakültesinin kitapları bir farklı oluyor. Cümleler daha uzun, kocaman paragraflar, yani bir roman okuyormuşsunuz gibi okunulmaz hukuk kitapları. Anlamakta zorluk çekiyorsunuz bazen. Ben ilk başta anlamakta zorluk çekiyordum ve Ders çalışmakta zorlanıyordum. Sonra kendime taktikler geliştirdim. Telefonu çekmeceme kilitlemek gibi. Çünkü telefonuma <gülüyor> çok odaklanıyordum. <gülüyor> Öncelikle ders çalışacaksanız uyaranları çevrenizden kaldırmanız lazım. Ve dedim ki kendime, hani bu böyle olmayacak. İlk birinci sınıfta vizelerde çok düşük aldım. Sonra dedim ki bu böyle gitmez. Ve e, ondan sonraki finaller dahil olsun ve ikinci, üçüncü sınıfta olsun bir ay önceden düzenli ders çalışmaya başladım. Çevremdeki uyaranları kaldırıyordum. Bu uyaranlar dediğim gibi telefon veya evdeyseniz mesela benim bir kedim var. Bu da kedi oluyor. Yani kedimi başka odaya kapatıyordum. <gülüyor> o şekilde çevrenizde dikkat dağıtıcı şeyleri kaldırıp ders çalışmaya başlıyorsunuz ve alışıyorsunuz. Ve kendinizi de zorlamanız lazım. Yani o masaya oturacaksınız. Oturarak çalışamıyorum diyorsanız yatarak ama bir şekilde <gülüyor> çalışacaksınız. Ee, bir türlü acı çekmeden bunun bir kazancı olmuyor. Acı çekmemiz lazım ki getirisi de güzel olsun. Peki bu planlarınıza hiç uymadığınız zaman oldu mu? Hani böyle anlık programlardır ya da günlük yorgunluğun fazla olduğu zamanlar. Bu dönemlerde evet. nasıl telafi ettiniz? Bu bende çok oldu. Dördüncü sınıfta vizelerde ben çok zorlandım. E, dediğim gibi 17 dersim vardı. E, düzenli ders çalışmaya başlamıştım. Sonra bir hafta kadar ara verdim. Bir hafta da büyük bir zaman dilimi, özellikle de vize zamanı ders çalışıyorsanız, yani o süreçte birçok şey öğrenebilecekken, ben böyle bir boşluğa düşmüştüm. Çok streslenmiştim ve streslenince ders çalışamıyordum ve bir kısır döngü gibi hani. Ders çalışsam daha az stresleneceğim ama ders çalışmadığım için stresleniyorum, <gülüyor> streslendiğim için daha çok çalışamıyorum. <gülüyor> Öyle bir ortam vardı. Ders çalışmaya bir hafta ara vermiştim. Ee, sonrasında arkadaşlarım beni çok motive etti. Arkadaşlarınızla beraber eğer böyle buhranlara düşüyorsanız konuşabilirsiniz ve onlardan destek alabilirsiniz. Mesela çevrenizde insanların çalıştığını görürseniz sizde de çalışma azmi oluşabilir. Aynı şekilde kendinize çalışma planları hazırlayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bugün 30 sayfa ders çalışacağım İdare hukukundan. Oturup 30 sayfa bitene kadar kalkmak yok. Böyle kendinize emirler vere, vere ders çalışabilirsiniz. Yani eğer buhrana düşerseniz kendinizi o geri ders çalışma psikolojisine sokmanız lazım. Çok önemli. Peki bu vize final zamanlarında artı neler yaptınız ders çalışma sisteminizde? Ve bu dönemin heyecanından da biraz bahseder misiniz? Bir de şöyle bir sorumuz var. Hı -hı. Mesela kim o vize final dönemlerinde kütüphanede sabahlamalar hani meşhurdur ya. Siz de hiç sabahladınız mı? O evet. ortamdan da biraz bahseder misiniz? Ben yurtta kalıyordum. Yurttan izin alarak sabahlayabiliyorduk. Genelde yazım yapıyorduk biz bunu. Vize zamanı öyle bir şey olmuyor. Hava zaten çok soğuk. Sıcacık yatağınızda yatmak istiyorsunuz. Ama <gülüyor> e, final zamanı, büyük zamanı bunları yaptım. Özellikle de Ramazan vakti sabahlama çok oluyordu. E, ben arkadaşlarım sabahlıyorsa sabahlıyordum. Tek başıma gideyim de kütüphanede sabahlayayım diye bir şey olmadı. Ama açıkçası kütüphanede e, sabahlama bana pek bir faydası yoktu. Çünkü uykum geliyordu. Ramazan vakti için bunu söyleyemem. Ramazan vakti uyuma düzeniniz değiştiği için gece vakti ders çalışabiliyorsunuz. Bir de gündüz oruç tuttuğunuz için gündüz odaklanamayabiliyorsunuz okuduğunuz şeye. O yüzden akşam daha faydalı olabiliyor. Ama Ramazan vakti haricinde bu benim için pek faydalı değildi. O yüzden kişinin kendini tanıması önemli. Bazıları var. Mesela benim oda arkadaşım. Sadece akşamları öğrenebiliyordu. <gülüyor> yani akşamları ders çalışıyordu. Gündüz vakti uyurdu. Öyle çalıştı, öyle mezun oldu. Ben de genelde akşama doğru ders çalışmayı seviyorum. Böyle öğlen 2, öğlen 3'ten 4'ten başlayıp böyle akşam 9'a 10'a kadar çalışıp ağır tempoda. Bu genelde ama vize ve final zamanı oluyor ya da büt zamanı. Bütünlemeler zamanı. Ondan Ondan daha çok fayda alıyordum. Ama arkadaşım da gece 12'de çalışmaya başlayıp sabah 6'ya kadar çalışıyordu. Ondan daha çok fayda alıyordu. O yüzden öğrencilere tavsiyem şu olabilir. Kendinizi tanımanız lazım. Mutlaka bir kere deneyin. Öğrenciliğin olmazsa olmamasıdır. Mutlaka bir kere kütüphane sabahlamayı deneyin. Bakın faydalı oluyor mu? Olmuyorsa bile arkadaş ortamınızda çok eğleniyorsunuz. Mutlaka bir kere yapın. Hani e, uykusu da tatlı başka, olur. Derden. Evet, <gülüyor> <gülüyor> tatlısın. E, başka bize ve final zamanında artık neler yaptım? Bunları söyleyeyim. E, çıkmış sorular çok önemli. Çıkmış sorulara özellikle çözün. Hani Bunu bir ay önceden oturup çalışmanıza gerek yok ama sınava girmeden iki gün, üç gün önceden şöyle bir oturup çıkmış sorulara, pratiklere bakmakta fayda var. Çünkü genelde ee, öğretim görevlileri e, pratiklere bayılırlar ve derste çözdükleri pratikleri ayrıca sınavda da sorarlar. Ee, sizin anlayıp anlamadığınızı görmek isterler. Da genelde öğrencinin yani bizlerin işine gelir, işimize gelir. Derste çözdüğü pratiklerin cevabı vardır zaten. En azından o pratiklerin cevaplarını öğrenerek yüz üzerinden bir 50 alırsınız diye düşünüyorum. Bazı dersler için, her ders için değil de bazı <gülüyor> dersler için hani çıkmış sorulara çalışarak belli bir puana kadar alabilirsiniz. Bize final zamanı çıkmış soruları çözmek çok önemli. Hocaların tavsiye ettiği pratikleri, pratik kitaplarını okumak ve pratiklerin cevaplarını okumak çok önemli. Ek olarak bunları yaptım diyebilirim. Aynı zamanda dediğim gibi eğer kısa kısa notlar aldıysanız o kısa notları... Sınava girmeden önce kesinlikle okumanız lazım. Çünkü onlar bütün kitabın, bütün konuların minik minik özetleri oluyor ve çok değerli oluyorlar. Eğer o not aldığınız konuları bir gün önceden okursanız kafanızda her şey daha çok netleşir. Kafanızda her şeyin şablonu, teması çizilmiş olur. Yani ayrıca ben bunları da yapmıştım. Aynı zamanda öneriyorum. Bunları da yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz önerileriniz için. Daha önce kaldığınız ders veya dersler oldu mu bir sorunuz var. Siz zaten alttan aldığınız dersler oldu mu diye bir Biraz ee, bu konudan evet. da bahseder misiniz? Hani onları bir sonraki sene nasıl çalışılır? Hmm. Ya da hı -hı. Şöyle daha iyi olmuştu. olduğu durumlar da olmuş mu? Orta olan yükselmesi açısından gibi böyle. Birazcık daha kodya anlacı yaklaşabilir miyiz bu duruma? <gülüyor> <gülüyor> bu biraz risk, Bu biraz milli piyango gibi bir şey. O dönem mesela Derse giren hoca çok zor sormuştur. Seneye kolay da sorabilir, seneye daha da zor sorabilir. Tabii ki şöyle bir faydası şu oluyor. Aynı dersi tekrar alırsanız bir önceki sene çalıştığınız için o konu üzerinde bir fikriniz oluyor. Ve ikinci tekrarı hatta üçüncü tekrarı yapıyor oluyorsunuz. Çünkü geçen yıl o dersi aldınız ve en azından başlıkları biliyorsunuz. <gülüyor> en azından hocanın neler anlatacağını biliyorsunuz. Ee, ama dezavantajı da şu, bir üst sınıf oldunuz ve ayrıca yeniden, yeni yeni dersler öğrenmeniz gerekiyor. Yeni hukuk dallarını okuyorsunuz. O geçmiş yıllarda kalan derse eskisi gibi çok fazla vakit ayıramıyorsunuz. Çünkü karşınızda yeni yeni hukuk dersleri oluyor ve onlara zaman ayırmanız lazım. Onları anlamaya çalışmanız lazım. Alttan kalan derse... Zamanı kesinlikle ayıramıyorsunuz. Hatta bazı böyle bir şey yapmadım da, bazı arkadaşlarım vardı. Hiç çalışmadan alttan kaldıkları derse giriyorlardı geçmiş yılki bilgilerine dayanarak yine kötü not alıyorlardı. Ee, ama bazen geçtikleri de oluyordu. Yani şunu diyebilirim: alttan kaldığınız dersin en büyük dezavantajı çok fazla zaman ayıramıyor oluşunuz. Ama büyük bir avantajlaşıyor da şu, zaten o dersi geçmiş yıllarda çalışmış olmanız gerekiyordu. Her ne kadar alttan olsa bile en azından o konu hakkında bir ana fikriniz oluyor. O yüzden ders çalışırken zorlanmıyorsunuz. Benim kaldığım dersleri anlatayım. Ben yurt dışına bir öğrenci değişim programına gittiğim için benim derslerim kabul olmamıştı. O yüzden dersleri tekrar aldım. Evet. Ve bu tekrar aldığım dersler faydasını şöyle gördüm. Tabii ki çok zorlandım. Ama dördüncü sınıf dersleriyle üçüncü sınıf derslerini beraber alıyordum. Ve aralarındaki e, oranı çok iyi görmüştüm. Mesela üçüncü sınıf dersinde eşya hukuku alıyordum. Dördüncü sınıf dersinde miras hukuku alıyordum. Ve ikisi de medeni hukuk dallarından birisi. Ve böylece iki ders arasında iyi bir şekilde birlikteliği görebiliyordum ve zorlanmıyordum. Ama bazı insanlar için çok zorlayıcı olabilir. Size tavsiyem alttan kesinlikle ders bırakmamaya çalışın. <gülüyor> Gerçekten ki bütünleme gibi bir şansımız var hepimizin. En kötü bütünlemede geçmeye çalışmamız lazım. Genelde de bütünlemede birçok okulda daha kolay soruyorlar. Hani her okul için bunu söyleyemem ama çoğu fakültede bütünlemeler finallere göre biraz daha kolay oluyor. Zaten yaklaşık bir ay arayla yapıyorlar. O bir aylık ara süresince bütünlemeye bıraktığınız dersi çalışıp geçmeye bakmanız iyi olur. Ama dediğim gibi dediğim gibi, 4. sınıf olursanız ve alttan dersleriniz varsa da korkulacak bir şey yok. Düzenli çalışırsanız ama en geç bir ay önceden ders çalışmaya başlamanız lazım. Son haftalara bırakırsanız geçmiş olsun. O koca koca kitaplar 2-3 günde bitmez. O yüzden e, sınıfı bitiremeyebilirsiniz. Ama düzenli çalışırsanız alttan aldığınız derslerden de korkmanıza gerek yok. Mezun olursunuz. Ben oldum. <gülüyor> Peki bu sene dördüncü sınıf olacak biri sizce nasıl bir yol izlenildi? Ha, yani şöyle, an, ki, yol e, şöyle ki öncelikle hocaların istediği kitapları alabilir. Eğer maddi durumu yetmiyorsa yani öncelikle hocaların ne istediğini anlamaya çalışması lazım. Eğer e, maddi durumu yetmiyorsa ders notu yazarak çalışabilir. Ki ders notu da çok faydalıdır. Ben genelde arkadaşlarımın ders notlarından çalışıyordum. Ya da fotokopicilerde olan ders notlarından çalışıyordum. O da çok faydalı oluyor. Öncelikle hocanızın e, o dersi veren hocanın ne istediğini anlamak, nasıl ders istediğini anlamak ve sizin de nasıl öğrendiğinizi anlamanız çok önemli. Bunu deneme yanılma yoluyla en iyi anlarsınız. Mesela bir gün dediğim gibi kütüphanede sabahlamayı denersiniz. Daha çok başarılı olduğunuzu görürsünüz. Ya da bir gün sabah erkenden kalkıp ders çalışırsınız ve daha çok başarılı olduğunuzu görürsünüz. Kendinizi tanıyarak bir plan hazırlayabilirsiniz. Ve o plana uymalısınız. Hani şöyle bir şey olmamalı. Kendinize disipline alıştırın. Artık herkes üniversite öğrencisi. ilkokulda, ortaokulda, lisede değiliz. Bu çalıştığınız derslerin sizin iş hayatınız için önemli olacağının bilincinde hepimizin olması lazım. Biz şu an sadece dersi verebilmek ve sınavı geçebilmek için ders çalışmıyoruz. Aynı zamanda Avukat olduğumuzda, hakim, savcı ya da öğretim görevlisi olduğumuzda mesleğimizi en iyi şekliyle yapabilecek yeterli mesleki donanımları elde ediyoruz. O yüzden bu bilinçle ders çalışmamız lazım. Zaten bu bilinçle ders çalışınca inanılmadan o kadar kolay geçiyorsunuz ki sınavları. Yani hocalar zaten ne anlatıyorlarsa aynısını istiyorlar ve istedikleri her şeyi notlarda yazıyor. Kendinizi zorlamadan. Haftalık tekrarlar yaparak, günlük tekrarlar yapmanıza da gerek yok. Haftalık tekrarlar yaparak, notlar çıkararak, güzelce ders çalışarak çok kolay bir şekilde hem dersleri geçersiniz hem de çok iyi bir şekilde o hukuk dalını, hukuk derslerini öğrenirsiniz. Hem tavsiyem kendilerine çalışma planı hazırlamaları ve bu plana uymaları Arada bir mola verdikleri olabilir bir hafta, iki hafta kadar. Ama en sonunda o plana tekrar geri dönmeyi başarabilmeleri lazım. Ve yine dediğim gibi sadece bu dersi geç, geçeyim kafasıyla değil de ben bu hukuk dalını öğreniyorum. İlerleyen yıllarda meslek hayatımda kullanacağım bilinciyle ders çalışmamız lazım. Ki gerçekten de öyle oluyor. Peki buradan... Tüm hukuk fakültesi öğrencilerine, hukukçu adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? E, şunu söyleyebilirim, teorik dersler çok önemli. Lütfen elinizden geldiğince çok kitap okuyun, elinizden geldiğince makale okuyun, elinizden geldiğince hocalarınıza soru sorun, hocalarınızı dinleyin. Bazı insanlar teorikle pratikin uyuşmadığını söyler, ama şu bir gerçek, teoriyi iyi bilmeyen bir hukukçu, hukukçu değildir. En fazla hukuk uygulayıcısı olur. Teoriyi bilmek çok önemlidir ve bizim şu an aldığımız, yani sizlerin şu an almış olduğu hukuk dersleri teorinin temelidir. Bu dersleri iyi bilmezsiniz, iyi bir hukukçu olamazsınız. Seninizden geldiğince kendinizi geliştirmeye çalışın. Benim tavsiyem budur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Vize <gülüyor> sorularımız bu kadar da konuk olduğunuz için not olarak dinledim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yine başka programlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.